İngilizce yazımıyla bagimsizler.org adresinde bulabilir, info adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da ortan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta özel bir program yapıyoruz. Açık Radyo'nun dinleyici destek programı çerçevesinde sevgili Ömer Madra ile konuşuyoruz. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk merhabalar, çok mutluyum burada. Yani siz, e, ben mi ben sizin konunuzum, siz mi benim konunuzunuz bilmiyorum ama çok mutluyum e, ben de sizinle program yapmaktan. Dinleyici destek programı çerçevesinde biz bir kez de bizim e, program bağlamında bağımsızlık, bağımsız bir yayın organı olmak üzerine sizinle konuşalım. Hem de dinleyici desteğinin bu bağımsızlık için ne kadar önemli bir faktör olduğunu tekrar hatırlatalım istedik. Biz bağımsız kültür-sanat ortamındaki oluşumlardan söz ediyoruz. Onların dertlerini, bağımsızlık algılarını, var olma çabalarını konu ediyoruz. Kültür-sanat ortamında bağımsız olmak baş başına bir mesele. Ama bağımsız bir radyo olmak, yani söz konusu medya olunca bu bağımsızlık başka bir önem kazanıyor. Çünkü ister istemez daha fazla kitleye ulaşıyorsunuz, izleyiciye, dinleyeceği insana ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla kitlelere karşı bir sorumluluk, bir de medya, kurumu olmanın yarattığı bir sorumsuzluk şey sorumluluk <gülüyor> işin içerisine giriyor. Dolayısıyla bağımsızlık bir kez daha önemli hale geliyor. Aslında tanımı gereği medyanın zaten bağımsız olması gerekiyorken biz bağımsız medyayı özellikle ayrıcalıkla konuşmak durumunda kalıyoruz. Peki ne bu bağımsızlık ya da Açık Radyo bu bağımsızlığı nasıl tarif ediyor? Nereden başlıyor bağımsız olma hikayesi Açık Radyo'nun? Evet ta 27 yıl geriye kadar götürebiliriz aslında. Yani 27 yıldan beri devam ediyor bu yayın ve bir müşterek diyoruz radyoda ortak varlığımız yani. 1995 senesinde daha yayına geçmemize aylar varken test deneme yayınları yapılırken şöyle tarif etmişiz bir manifestoda. büyük para ve güç odaklarının sahipliği altında boğulan bir medya ortamında Türkiye'nin ve belki de dünyanın ender bağımsız yayın organlarından biri olacak diye bir kehanette bulunmuşuz. <gülüyor> e, Valla şimdi daha da kötü olduğunu söyleyebiliriz durumun hem dünyada hem de Türkiye'de de yani bağımsız medya diye bir şeyden bahsetmek çok güç doğrusu. Ama belki ondan öncesi de var. Yani ilk bu radyonun kuruluş fikri o zaman e, bu, bu konuyu tartıştığımız en çok konuşup böyle yürürlüğe koymaya çalışırken işte büyük oğlum e, Cem Madra ile beraber bir program yapma fikrinden doğmuştu. Böyle e, şey serbest çağrışım yöntemine dayalı e, konuşarak arada çağrışımla müzikler yeri geldiğinde koyalım plan diye. Sonradan o programı asla yapamadık <gülüyor> ama... Onun dışında bir radyo haline getirdik. O, o oluşun başlangıç noktasında yani sizinle bu programı e, yapacağımız üzerinde ben e, birazcık düşünme fikri idman yaparken <gülüyor> en başına e, geldim ve yani önemli Türk e, yetiştirdiği en önemli bence şairlerden ve entelektüellerden biri. Tefik Fikret'in işte kimseden ümidi feyiz etmem, dilenmem per rübal diye başlayan şiirinden en önemli bilinen şey de fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim dediği. Yani bir eğik baş bir boyunduruktan ağırdır boynuma diye biraz dilini yenileştirirsek söyleriz. Yani fikri hür bir, irfanlı hür, vicdanı hür bir şair. Bence her şeyi söylemiş oluyor. Yani e, entelektüel bağımsızlıkta her türlü ideolojiden bağımsızlığın ö, hayati önemine işaret ediyor. Bir harika bir ile bence Tevfik Fikret. <gülüyor> İkincisi irfanı hür diyerek kültürel bağımsızlığı içeriyor. Ve üçüncüsü belki de. De zaten hepsi hiçbirinden ayrılamaz ama belki de en önemlisi olan vicdanı yani adaletsizliklerin karşısında hiçbir güce boyun eğmeden mücadele etmiş. Kendi hayatında da öyle yapmış olan birinin şiirinden yararlanmış olduğumuzu bu konuyu düşünürken sizin programa gelmeden önce böyle bir şey yaptık. Yani manifestoda bayağı öncelikli bir şey yapmışız. İşte büyük para ve güç odaklarının sahipliği altında boğulan bir medya dediğimiz daha 1995 Haziran'ı evet. bahsediyoruz. Şimdiki durum hem Türkiye'de hem de dünyada çok daha berbat. Bir de şeyi söyleyeyim. Bizim öncelik aldığımız, iyice, hiç kimse seni övmüyorsa sen kendini öv <gülüyor> baksana geçtik şimdi ama <gülüyor> yani... İki önemli bizim çok yararlandığımız başta açık gazete olmak üzere doğru ve gerçek haber ve fikir fikriyat almak için çok çok yararlandığımız iki yayın organı var. Bir tanesi e, Democracy Now her sabah e, hafta içi her sabah e, 6 ile 7 arasında İngilizce olarak tabi yayınlıyoruz yıllardan beri 11 küsur yıldır sanıyorum. O demokrasi nav bizden bir yaş, küçük aslında ama onların kuşunda temel ilkeleri de şöyle diyor ki yani her biri kendi adına konuşan bağımsız sesler büyük bir çeşitlilik içinde dünyada olup bitenler üzerine benzersiz ve kimi zaman da kışkırtıcı perspektifler getirirler kulağınıza. Bizim bu radyoda yani şimdi yalnız radyo değil bir video kanalı aynı zamanda kendisi de şu anda diyebiliriz bir saatlik ama bence dünyanın en etkili, en başarılı kuruluşlarından biri hatta birincisi diyebilirim. Demokrasi Yani demokrasi yani hemen şimdi diye çevirebiliriz. İzleyicisinin desteğine dayanır diyor bağımsız ses derken bu da demektir ki bizim editoryal bağımsızlığımız işte şirketlerin ya da devletin menfaatleriyle asla gölgelenmez diyor. Yani bizim manifestoda da açık, site, şey, açık radyonun manifestosunda ilk 95 Haziran'da söylediğimiz daha da iyi söylemiş olabilirler ama ilk biz söyledik diyelim. İkinci olarak da çok büyük yarar sağladığımız yıllardan beri takip ettiğimiz Common Dreams diye müşterek rüyalar diye çevirebileceğimiz bir internet gazetesi var. Ben şahsen kendim her ikisini de destekliyorum. Gerek Democracy Now gerekse de Common Dreams sitesini kendi cebimden bunu radyoya hiç bulaştırmaya da lüzum görmek sizin hı hı. yıllardır onun, onun ona o, bu iki siteye sponsorluk yapıyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Müteşte yararlanıyoruz. Onlar da kendilerini şöyle tarif ediyorlar. Yani e, diyorlar ki nüfusun yüzde biri şirketler medyasının hem sahibi hem de yöneteni durumundalar. Bu yüzde bir statikoyu mevcut durumu savunmak, muhalif sesleri bastırmak, zengin ve kudretlileri korumak için elinden geleni ardına koymuyor hı hı. diye devam eden bir manifesto metinleri var 1996'da e, 97'de yayına çıkmışlardı. Ve e, bi, e, bizse diye devam ediyor biraz özetliyorum yüzde 99 yani toplumun geri kalanı için yüzde doksan için önem taşıyan haber ve bilgileri veriyoruz peki misyonumuz bilgi ve bence burası çok önemli esin verebilmek esin kaynağı Hı -hı. olabilmek harika Hı -hı. bir fikir bence. Hı -hı. Ve ortak yarara hizmet edecek değişimi ateşlemek. Yani değişimi de gerçekleştirmek. Peki nasıl? Kar amacı gütmeden bağımsız okur destekli diyor onlar. Tabii dinleyici, biz dinleyici destekliyiz. Yani okuması, yeniden yayınlanması ve bölüşmesi parasız. Öyle diyor. Harika bu esin kaynağı fikri. Çok gerçekten çarpıcı aslında bunu düşünmemiştim ama açık radyo herkes için gerçekten bir esin kaynağı. Yani dinleyici kitlesi için, benim için, bizler için, hepimiz için genişte bir dinleyici kitlesi için hakikaten esin kaynağı. Bir yandan da fikri hür, vicdan hür, irfan hür, vicdan hür derken yani bu adalet savunuculuğu mesela... Yani var olanı e, sürdürmek ya da var olasına karşı sessiz kalmak, adaletin sürdüğünü varsaymak bir yana bunun aktivizmini yapmak, adaleti gerçekten bir vicdan meselesi olarak ortaya gündemimize getirmek herkesin, toplumun e, ayrıca bir e, hakikaten hür olmanın hem göstergesi hem de galiba gerekliliği. Evet yani ben de bu programa bu vesileyle katılmış olmaktan bunları karşılıklı konuşuyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ama müsaadenizle bir de hemen şeyi söyleyelim yani Açık Radyo'nun son 3 günü içindeyiz destek hı hı. günlerinde. Ve destek istemeye her programda her ara ara girerek gerek Eraslan Sağlam gerek başka arkadaşlarımızla ve programcılarımızla Destek istiyoruz çünkü bu bizim bir dinleyicimizin de harika bir şekilde ifade ettiği gibi e, paylaşmak çoğaltır diyor. Hı hı. Onun için bu desteği veriyoruz. O yüzden de yani Açık Radyo'nun internet e, sitesinden, web e, sitesinden hemen kolaylıkla bir e, destek olmak istiyorum butonu var sağ üst köşede. Onunla da yapabileceğiniz hı. gibi. Ve bir... E, yarım saatlik bir programa ve katlarına ya da bir saatlik bir programada yarım saatlik bir programa 200 lira civarında 200 lira civarı yok ve hı hı. bir saatlik bir programada 350 lira e, ya e, destek olabiliyorsunuz ve pro, destek olduğunuz sizin esin verdiğiniz bu programın başında ve sonunda da isminizi anıt teşekkür ediyoruz bu kadar yani ama bu desteklerle sürdürebiliyoruz ve bu sene 17.sini yapıyoruz. Gayet de iyi gidiyor sayenizde sizlerin de. Evet Açık Radyo'nun nesim kaynağı olarak varlığını sürdürmesi için bağımsızlar da desteklerinizi istiyor. Evet. De, ee, de, evet. Numarası verelim isterseniz. 0 312 312 ile 0 343 41 41 ve e, internet ...sitesinden veya mobil aplikasyondan tek bir butonla destek olmak çok kolay. Peki buraya geleceğim. Bu bağımsızlığın önemli faktörlerinden bir tanesi de gerçekten finansal bağımsızlık. Ve 1995'te kurulmuş Açık Radyo aslında 2004'e kadar bir modelle devam etti, sürdürdü finansal yapısını... ...ama 2004'te bu destek programına başladınız. Yani 2010 yıl sonra falan... Dolayısıyla bu nasıl bir ihtiyaç hale geldi? Ya da bunun mümkünatını nasıl anladınız? Çünkü Türkiye'de bunun başka örneği var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Benim de hala yok. Yani o evet. başladığımızdan beri 17 sene önce de rastlamamıştık. Ama hala da olduğunu zannetmiyorum. İşte sözünü ettiğimiz... Bağımsız medya, muhalefet organları diyebileceğimiz, işte başta Democracy Now! gibi bizim çok hayran olduğumuz bir yayın organı. Ama aynı zamanda Common Dreams gibi de bir internet sitesi de aynı bu şekilde çalışıyorlar. ve Yani reklamlara ve şeylere bağımlı olmaksızın e, devletten de tamamen bağımsız olarak <gülüyor> Evet, yani destek belli dönemlerinde onlar da destek kampanyaları e, ya da kampanya demekte de doğru olmayabilir ama esas itibariyle bir e, böyle bir Hı -hı. Oku, müşterekler aslında ortaklaşa Hı -hı. bir yaşamın Hı -hı. sürdürülmesi. Biz de Hı -hı. yani pardon bir şey ekleyeyim yani şeyde radyo televizyon yasası aslında e, şeye imkan tanımıyor. Yani bağış yapamıyor çünkü anonim şirket hı hı. olmak zorundasınız. Biz bunu nasıl yani bu nasıl ilerleyebilir ve alttan dinleyicilerden destek alabiliriz derken bizim çok sık danıştığımız bazı arkadaşlarımız, ya yani radyo televizyon yasasında böyle bir şeye imkan o bireysel sponsorluk diye bir kavramın olabileceğini gösterdi ve sonradan bunu Radyo Televizyon Üst Kurulu'yla konuştuk ve onayladık. Bizzat kendi şeyinde var. Radyo Televizyon hı hı. Üst Kurulu'nun açıklamalarında var. Ve biz de o zaman böyle bir bireysel sponsorluğa geçelim dedik. Ve kurulduğu tarihten yani bunu uygulamaya başladığımız tarihten beri de önce üç gün sadece bir gün başlamıştık işte. Ondan sonra da giderek genişledi ve Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinin Müzisyenlerinin, şairlerinin, yazarlarının, dansçılarının hepsini desteklediği ve giderek bir şenlik haline dönüşen muazzam bir şeye dönüştü. Ama onlardan esinlendik. Yani Common Dreams ve Democracy'in adından. Evet Amerika'da bir takım üniversite radyolarının da böyle bir destekle yürüdüklerini Biliyorum ama Türkiye için bu farklı bir model ve bir anlamda da aslında cesaret isteyen bir şeydi bu toplumda özellikle. Ee, i̇yi ki bu cesareti gösterdiniz çünkü bu aslında bizim müştereklerle ilişkimizi de değiştiriyor. Yani müşterek varlığımız olarak kabul ettiğimiz bu kültür varlıklarına karşı bizim de sorumluluklarımız ya da bizim de bir etkimiz, rolümüz olduğunu bize hatırlatıyor. Dolayısıyla aslında bir tavır değişikliğine de sebep olan bir girişim bu. Ayrıca bunun ötesinde bir hakikaten paydaş da oluyorsunuz. Yani evet. gerçekten o komünitenin içerisine de hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü sizin de katkınızla gelişen, büyüyen, sizin de etkinizle var olan bir şey. Ve olmasa da olmayacak olan, evet. devam edemeyecek olan. Çok önemli bir nokta bu söylediğiniz. Yani. Evet, evet evet. bu şeyi düşünüyordum. Yani bu açık radyo iki taraflı bir şey. Yani bir dinleyiciler ve programcılar var. Yani çok büyük bir, özellikle de yıllar içerisinde giderek artan, e, yapanlar, ayrılanlar, yeni eklenenlerle büyük bir programcı kitlesi var. Yani 1300'ün üzerinde programcımız olmuş bunca zaman içinde. <gülüyor> Bu Dünyada da bir benzeri olduğunu zannetmiyorum. Yani her biri kendi alanında, uzman demeyeyim ama meraklısı olan, amatör <gülüyor> meraklısı olan programın 1300'ün üzerinde ve 1200'den fazla program yapmaktalar Hala hazırda 150'den fazla program var. İşte sizinki de bunlardan biri. Hı hı. Her hafta 153 gün yanılmıyorsam, yanlış program var ve 230 programcı. Bir de onların konuk ettiği bu, insan evet. sayarsanız böyle 500 kişi haftada bir. Her hafta 500'e yakın insan. Hem de uğraşıyor. Su, uğraşıyor bu işte. Muazzam bir şey. Yani bir benzeri olduğunu zannetmiyorum dünya. Evet evet. Öte tarafta dinleyiciler var. Bir de destekçiler, dinleyiciler ve programcılardan veya bunların dışında belki de gitti insanlardan bireylerden oluşan bir de destekçi komünitesi var. Dolayısıyla aslında büyük bir aile var. Yani büyük bir komünite var. Aile evet, demek evet. belki ama büyük bir komünite oluşturuyor Açık Radyo aslında. Peki bu da şu soruyu aklıma getiriyor yani bağımsızların yönetim modelleri hep konuşulan şeyler ya yani nasıl evet. bir yönetişimle işte e, düzlem e, hiyerarşi olmadan e, bir arada bulunabilir gibi meseleler hep bağımsızların kendi işleyişlerinde de birbirleriyle ilişkilerinde de gündemdeki meseleler. Peki açık radyonun yönetimi nasıl bir şey yani bu kadar insanın katıldığı dahil olduğu müdahale ettiği bir şeyin yönetimini nasıl tarif edebiliriz? Yani çok göründüğünden çok daha kolay aslında oluyor. Çünkü bütün sorumluluğu programcılara bırakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> en kolay Bu da harika. işte aç, açık, açıklık böyle de bir açıklık bir yandan da. Ve büyük bir rahatlık getiriyor. Yani işte Kanunun öngördüğü bütün anonim şirketlerde nasıl olması gerekiyorsa bir yönetim kurulu var, yıllık genel evet. kurul toplantıları var, hepsi yapılıyor, hesap verilebilirlik, son derece kuvvetli mali denetimler uyguluyoruz dış kuruluşlara filan. E, yıllık toplantılarımızda özellikle şeyde çok daha canlı oluyordu tabi pandemi öncesinde, şimdi biraz Hı -hı. zorlaştı bir araya gelmekte filan ama onların yanı sıra, bir de yani tamamen sorumluluğun ortaklaşa, yani demokratik bir yönetim, evet. yani bunu öv, övünçü evet, olan yani doğrudan, doğrudan demokratik, doğrudan demokrasi olduğunu demokrasi. söyleyebiliriz. Evet, beni ilgilendiren yani yönetim nasıl derken sorduğum soru bu aslında. Yani formal tarafı zaten bir şekilde işlemek zorunda ama bunun ötesinde bu insanların katılımıyla oluşan bir başka bir e, gidiş var ve bu aslında ortaklıkla yönetilen bir şey. öyle yani işleyişi kuruluşunda olduğu gibi işleyişi de daha başından beri manifestoda da söyledik yani. E, böyle e, belli bir fikri ve kültürel yapısı olan insanların bir arada olacağı bir platform sağlamaya yönelik. Yani çok erken söylediğimiz bazı şeyler olmuş yani. Sağ duyuya dayanan bir odaklaşmaya yöneliyoruz demişiz. Radyo ne işe yarar derken hı hı. çok fantastik bir laf kullanılmış. Zihin tiyatrosunu kurmaya diye hı hı. ve e, kısacası nefes alıp vermeye temiz hava solumaya diye oldukça yani ben burada çevreyi de kastetmemiştik ama e, mecazi anlamda temiz hava solumayı kastetmiştik ama sonunda iş adam <gülüyor> kuvvetli bir çevreye ekolojik şey oldu. Bir de Haysiyetli işler yapmak için bir aradayız ve hiçbir çözüm üretmeyeceğimize so söz veriyoruz diye başlamıştı. <gülüyor> en tarafı galiba. Evet, olsa olsa dünyadaki meraksızlık sendromuna geçici bazı çareler getirmeye çalışabiliriz demişiz. Yani size bir şey vermek istemiyoruz. Mümkün olduğu oranda sizden bir şeyler almak istiyoruz. Çünkü bu bizim... Ortak projemizdir diye geçiyor. Ortaklığı da veriyor Ve özel değil, özgür. O zamanlar çünkü biz kurulurken özel radyolarla ilgili büyük bir şey vardı. Bayağı kavga gürültü işte neresi ya bant filan bağlanıyordu. Biz özel değil, özgür. Tüm çıkar gruplarından da bağımsız diye altını çizmiştik. Yani müzik artı haber artı kişilik açılarından benzersiz bir ses, unik bir Biricik bir ses çıkarmaya çalışıyor demiştik. 2001 yılında da ilk internet podcast ile son derece gelişti tabii bu iş. Yani podcast teknolojisiyle <gülüyor> ama açık site diye bir manifesto bir şey kurduk yayın organı kurduk bilgisayar üzerinde ve açık radyo sitesini açık siteydi o zaman adı 2001'de ve <gülüyor> Çok ilginç bir şey söylemişiz. Yani iki şey söylemişiz. Şimdi bakıyorum, birisi özgürlük ve demokrasinin yalnız kendi başlarına bir değer olmakla kalmayıp, muhtemelen varlığımızın yani canlılar olarak varlığımızın sürdürülebilmesi için de zorunlu birer unsur olduğunu ispat etmek için düşünmek üzere buradayız demişiz. Biraz Noam Chomsky'den hı hı. mülhem bir fikir. Bir de Bağımsızlık üzerinde bence dünyada edilmiş iyi sözlerden bir tanesi şöyle bir cümle var tırnak içinde. İnsan medeniyetinin onca güzellikleri yani iki köktenciliğin, radikalizmin, iki ideolojik kutbun ötesinde yatan bütün güzellikler, sanatımız, müzi müziğimiz, edebiyatımız hepsi bunların içinde olsun demişiz sitenin kuruluşunda. bu da Arundhati Roydan ya Hindistanlı yazar ve aktivist Arundhati Roydan esinlenerek olmuş bir şey yani e, iki dakikamız var iki dakika içerisinde belki e, Açık Radyo'nun lokalliğinden söz etmek istiyorum yani lokal olmak ayrıca önemli bir şey yani internasyonel olma çabası yok bir lokalken lokal problemlerle lokal varoluşuyla oluşturuyor bütün bu komüniteyi, çevreyi ee, ve Açık Radyo benim için İstanbullu bir şey. Yani İstanbulluluk tanımı içerisinde bence Açık Radyo da var. Yani her sabah Açık Gazete ile uyanmak. Ben sekize yetişebiliyorum. Sizin sesinizle güne başlıyorum dolayısıyla. Otomatik çalar saatin açılıp Açık Radyo'nun başlamasıyla güne başlıyorum. Allah kolaylık versin. <gülüyor> evet biraz zor olabiliyor zaman zaman bu <gülüyor> açıkça. Evet ama bu, bu, bu alışkanlığın sürmesini kendi adıma istiyorum eminim bütün dinleyiciler bütün katılımcılar bütün destekçiler bütün programcılar istiyor o, kapatmadan belki e, tekrar hatırlatalım e, Evet yani çok bu bütün bu değerleri birlikte savunabilmek bir zamanlar bu özellikle e, büyük e, Ankara'ya büyük bir yürüyüş gerçekleşmişti e, iklim konusunda doğa konusunda yedi ayrı yerinden Türkiye'nin sonradan maalesef Ankara'da durdu o ama onların çok önemli bir e, hamlesi vardı ve onları takip ederken bizde Türkiye'de ciddi e, e, yerel e, iklim ve eylem e, şeyleri iklim ve çevre hareketleri direnişleri çok Önem taşıyor bence. Harika örnekleri de var. Onların da hepsini takip etmeye çalışıyoruz lokal dediğiniz için. Yani o zamanlar bir bir söz uydurmuştuk. Belki hala onun geçerliliği vardır. 3Y formülü geliştirmiştik. Yerel, yatay yani hiçbir hı hı, yaraş hı hı. yapılanması olmayan. Ve yavaşça yani Slow de olduğu gibi yavaş şehirler hareketinde olduğu gibi yani şiddete asla başvurmaksızın ama dirençli bir mücadele örgütlemek. Onların da hala geçerli olduğu kanaatindeyim açık radyo için. Kesinlikle Yerel Yatay Yavaş. Başta siz mi benim misafirimsiniz? Ben mi sizin misafiriniz Emin değilim demiştim ama siz benim misafirim oldunuz. Çok teşekkür ederim. Rica ee, ederim. Bu programa katıldığınız için. E, dolayısıyla bu akşam sevgili Ömer Madra ile e, Açık Radyo Destek Günleri programı çerçevesinde e, bağımsızlık üzerine konuştuk. Açık Radyo'nun bağımsızlığı algısı ve sürdürmesi sürdürme biçimleri sürdürme. üzerine evet bir, bir sürdürülebilirlik meselesi olarak bağımsızlık üzerine konuştuk. E, haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler teşekkür ederim. Desteklemeyi unutmayın. Evet, desteklerinizi bekliyoruz. Bir buton internet sitesinde veya mobil aplikasyonda. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.